143. konu Ebu Süfyan'ın Herakliyüs ile konuşması, Ebu Süfyan şöyle anlatıyor, Kureyş'in bir kervanıyla Şam taraflarında bulunuyordum. Ticaret için gitmiştim. Bu Hazreti Peygamberle on senelik barış yaptığımız devreye rastlıyordu. Biz Kudüs'te iken Heraklius de oraya geldi, bizi meclisine davet etti. Gittik. Etrafında Rumileri gelenleri ile oturuyordu. Sonra bizi huzura aldırdı ve tercümanı da getirtti. Hanginiz ben Peygamber'im diyen kişiye soy bakımından daha yakındır diye sordu. Ben ona hepsinden daha yakınım dedim. Herakleus'e bu sufayı ve arkasından da arkadaşlarını bana yaklaştırınız dedi. Onları tam arkama dizdiler, sonra tercümanına benim arkamda bulunanlara söylenmek üzere şöyle dedi, onlara benim Ebu Süfyan'dan Muhammed'in durumunu soracağımı ve eğer bana doğruyu söylemezse onu yalanlamalarını söyle, Allah'a yemin ederim ki, eğer onlar yalanımı çıkarmayacak olmasalardı ben onun hakkında yalan söyleyecektim, Heraklius'un benden sorduğu ilk şey şuydu, bu kişi sizin aranızda soyca nasıldır, dedim ki, o, bizim aramızda soylu birisidir, Heraklius bundan önce sizden hiç kimse peygamberlik iddiasında bulunmuş mudur, dedi, hayır, dedim, Heraklius onun atalarından kral olan kimse var mıdır, diye sordu, ben yine hayır, dedim, bu sefer acaba halkın ileri gelenleri mi yoksa fakirleri ve zayıfları mı ona tabi olurlar, dedi, zayıfların tabi olduğunu söyledim, bunlar gün geçtikçe artıyorlar mı yoksa eksiliyorlar mı, dedi, ben artıyorlar, dedim, o, onun dinini kabul edip de daha sonra dinini beğenmeyen, kayanlar var mıdır, diye sordu, hayır, dedim, siz onu bu söylediklerinden önce yalancılıkla itham eder miydiniz, dediğinde yine hayır, dedim, onun hile yapıp yapmadığını sordu, ben de yapmadığını söyledim ve hemen arkasından da biz bir müddettir onun ne yaptığını bilmiyoruz, dedim, orada imkan bulup Daha Hazreti Peygamberin aleyhinde araya sokuşturduğum tek şey bu idi, Heraklius onunla savaştınız mı, diye sordu, evet, dedim, savaşımızın nasıl olduğunu öğrenmek istedi, ben de harp, bizimle onun arasında nöbetledir, bazan o, bazan da biz galip gelir dedim. O size neyi emrediyor, diye sordu, buna şu şekilde cevap verdim, o şöyle diyor, bir olan Allah'a kulluk ediniz, ona hiçbir şeyi ortak koşmayınız, atalarınızın söylediklerini terk ediniz, ve yine bize, namaz kılmayı, doğruluğu, zinadan korunmayı, akrabalarımızla ilişkiyi kesmememizi söylüyor, emrediyor, bunun üzerine Herakliyüs tercümanına şunları söyledi, Ebu Süfyan'a söyle e ki ben onun soyunu kendisinden sordum, o soylu bir kişidir, dedi, ki peygamberler de böyledir, kavimlerinin soylularından olurlar, kendisine ondan önce peygamberlik iddiasında bulunanların olup olmadığını sordum, buna, hayır, cevabı verdi, ben, ondan önce bir kişi peygamberlik iddiasında bulunmuş olsaydı o da bu zata uyarak böyle söylüyor diyecektim, ben Ebu Süfyan'a, onun ataları arasında kral olan var mıdır, diye sordum, hayır, dedi, eğer onun atalarından birisi kral olsaydı, bu kişi atasının krallığını elde etmeye çalışıyor diyecektim, ona sordum, peygamberlik iddiasında bulunmazdan önce onu yalancılıkla itham eder miydiniz, yine hayır, dedi, ben biliyorum ki, o kişi halka karşı yalan söylemiyorsa Allah'a karşı yalan söylememek elbette ki onun şanına daha çok yakışır, halkın ileri gelenleri mi yoksa zayıf insanlar mı ona tabi oluyorlar, diye sordum, zayıfların tabi olduğunu söyledi, zaten zayıflar rasullerin, peygamberlerin tabileridirler, kendisinden onun tabilerinin artıp eksilmesini sordum, artıyorlar, dedi, iman işi de zaten böyle Edir, artar, ta ki tamam oluncaya kadar, yine kendisine onun dinine girdikten sonra, onu beğenmeyip de dinini terk eden birisi oldu mu, diye sordum, buna da, hayır, dedi.